Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Rusya'nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Severodovinsk kentindeki askeri birlikte geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın füze motor denemesi sırasında meydana geldiği belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise kaza sonrası yaptığı açıklamada radyasyon oranının normal kaldığını belirtmiş ancak Rusya'daki Severodovinsk kent yetkilileri seviyede ufak bir artış olduğunu ifade etmişti. Greenpeace ise radyasyon seviyesinin 20 kat arttığını söylemişti. Reuters'in son dakika haberine göre olayla ilgili bir açıklama daha geldi. Resmi meteoroloji ajansı Rosgidromet ülkenin kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen kazanın ardından yeni radyoaktif izotoplar tespit edildiğini duyurdu. Pazartesi günü yapılan açıklamada Rusya'nın kuzeyindeki bir roket motoru testi sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bu ayın test numunelerinde Stronsiyum, bariyum ve lantan gibi radyoaktif izotopların bulunduğu ifade edildi. Avrupa Birliği Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarındaki yangına göz yummasının Avrupa Birliği ile Güney Amerika ortak pazarı ülkeleri arasında serbest ticaret anlaşmasını riske attığını bildirdi. Avrupa Birliği komisyonu baş sözcüsü Mina Andreva günlük basın briefinginde Brezilya'nın Paris anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Andreeva, bu yükümlülükler arasında Amazon ormanlarındaki ağaçsızlaştırma politikasının durdurulması da bulunuyor. Avrupa Birliği olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip ediyoruz, dedi. Brezilya hükümetinin Amazon ormanlarının yok olmasına göz yumması halinde, Avrupa Birliği üyelerinin Mercosur ile anlaşma imzalamasını beklemenin zor olduğunu belirten Andreeva, birliğin orman yangınlarının durdurulması için uydu fotoğraflarının paylaşılması dahil, çeşitli alanlarda desteğini sunduğunu ifade etti. Dünya'nın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da bir yılda 72 binden fazla orman yangını meydana geldiği bildirildi. Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü (INPE) verilerine göre ülkede bu yıl 72.843 yangın çıktı. Brezilya yağmur ormanları yanarsa artık iklim değişikliği konusunda ne yaparız bilmiyorum. Bir gün gazetesinden Berkay Sağol'un haberi var. Manisa'nın Salih ilçesinin Hacıbektaşlı mahallesinde jeotermal elektrik santrali kurmak isteyen şirket 75.874 metrekare büyüklüğündeki proje alanında jeotermal elektrik santrali kurmak isterken geçtiğimiz günlerde yeniden sondaj aletlerini Hacıbektaş'a taşımaya başladığı öğrenildi. Hacıbektaş sakinleri ise jeotermal elektrik santraline yani JES'in tarım alanlarına, köy halkına ve çocuklarına zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Geçtiğimiz Cuma günü gelen şirkete ait tırların 3 tanesi Hacıbektaşlı mahallesine girdi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de köylülerle beraber direnişe katıldı. Şirket geri kalan tırları alana sokamadı. Şirketin yaptığı bu taşıma ve santrali kurma işleminin hukuksuz olduğunu belirten avukat Seçil Ege şöyle diyor. Hacı Bektaşlı'da bu işlemler ilk olarak Ocak ayında başladı. Biz o zaman köylülerle beraber direndik ve şirkete geçit vermedik. Şirketin de o dönemde bu bölgeye jest yapmak için gerekli izinleri yoktu. Daha sonra şirket gidip Manisa valiminden ÇED gerekli değildir diye rapor almış. Biz de tabii olarak buna karşı dava açtık. Mahkeme henüz karar vermedi. Süreç devam ederken şirketin bunu yapması son derece hukuksuz bir işlem. Şirket buraya jesti yapsa da Daha sonra davayı biz kazansak, jez faaliyetlerini durdurup yıkılsa bile geri dönüşü olmayan tahribata yol açacak. Şirket yapım işlemlerine başlamadan engellemek istiyoruz, köylülerle beraber direneceğiz dedi. Köylüler ise nöbet yerlerinden ayrılmayacaklarını söyleyerek duyarlı bütün yurttaşları, STK'ları ve milletvekillerini Hacı Bektaşlı'ya beklediklerini belirttiler. Ancak dün güvenlik güçleri müdahale etti. Jandarmaya yetmediği için bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Ayrıca toplumsal olaylara müdahale aracı Toma'da bölgeye de hazır bekletildi. Nöbete katılan 200 kişiden 26'sı biber gazı ve güç kullanılarak gözaltına alındı. Atılan gazdan etkilenen CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgenle 3 asker hastaneye kaldırıldı. Halka fayda üretmek için kurulan ve tüzel kişilik verilen özel sermayenin yani bir şirketin halkın kendi güvenlik kuvvetleri tarafından güce maruz kalması Kabul edilebilir değil. Acilen güvenlik kuvvetlerinin halk ve hukuktan yana davranış biçimlerinin hukuka bağlanması gerekiyor. Özel bir şirketin 200 yerel kişinin ve 2 milletvekilinin direndiği ve mahkemede olan bir konuda adım atamaz, polis ve jandarma müdahale edemez. Bu çok açık. Yani temelde halka fayda için tüzel kişilik verilmiş bir şirket oradaki 200 yerel kişinin ve 2 milletvekilinin direnişiyle karşılaşıyorsa... Polis burada biber gazı ve güç kullanamaz. Gün geçtikçe derinleşen iklim krizinden çıkışımızın en önemli durağını fosil yakıtlarının yerinin altında bırakılması oluşturuyor. Türkiye'de ise Anadolu'nun dört bir yanında devam etmekte olan termik santral ve kömür karşıtı mücadelelere hiç de yabancı değil. Yönetmenliğini Umut Vedat'ın yapımcılığını Reşit Elçin'in yaptığı Kara Atlas belgeseli Yirca'dan Şırna, Foça'dan Bartın'a, Mevcut kömürlü termik santrallere ve buradaki mücadeleye ışık tutmuş. 20 Eylül'de ya sıfır karbon gelecek ya sıfır gelecek demeye hazırlanırken Kara Atlas belgeselini 31 Ağustos Cumartesi akşam saat 8'de Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda 5 Eylül Perşembe akşam 8'de ise Sarıyer Haydar Aliyev Parkı'nda izleyebiliyorsunuz. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın.